Elhamdülillahi rabbil alamin ve laaqaibatul muttaqin. Ve salatu ve salamu alla siedina ve nabiina ve şefiğina muhammad. Ve alla aalihi ve sabbihijem ayn. Ağınzı bıllahı Vainn لَعَلَى خُلُقٍ kuluq naziin. Salak Allahu Ladin. Ve belli ana Rasuluna Nabiye Ul Kereem. Ve nıhnu alla zālik min kalbin Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar.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 Medhüs Senası Peygamberi Zişan Efendimiz için yapılan konuşma ve vaazın nasihat, ...Rabbimden öyle niyaz ediyorum, öyle günler gelsin, öyle demler olsun ki 24 saat bir kürsüde Peygamber Efendimiz'den bahsedilsin diyorum muhteremimiler. Bu bir temenni. ...yahut hiç olmazsa her vilayette günde bir saat bir hoca efendi taksis edilsin.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 Asr-ı Saadet'ten bugünümüze gelinceye kadar Resulullah için yazılan bütün eserler senede bir defa aktarılmalı. Radyoda dinliyorsunuz muhterem Müslümanlar. Bazı mavzuları her gün piyasaya getiriyorlar. Her gün. Evet. Ey Kur'an-ı Kerim her gün, her saat niye okunmasın? muhteremimiler?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 Konya'da 4-5 kadar dini radyo, dini radyo demeyeyim çünkü hoşlarına gitmiyor. Bu mahalli radyolarda fıkıhtan bahsediliyor, akaitten bahsediliyor, ahlaktan bahsediliyor, aslı saadetten bahsediliyor. Tabi arası, arasındaki şıngırtılar şangırtılar da hiç bitmiyor. Radyonun radyo olarak devam etmesi için mutlaka elini kulağına atıp şangır şungur etmek zaruriymiş muhterem Müslümanlar günde şu kadar saat o olmazsa yayına devam etmesi mümkündü. Dünya şartları böyle. Biz de diyoruz ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri eğer lütfeder de dünyaya İslam bütün saltanatıyla gelirse dünyada eğer vahiy hak saltanatı sübhani İslam'ın hükmü cari hale gelir de ...gönüllere ve amellere İslam hükmederse... ...inşallah gençler... ...inşallah bilhassa gençler diyorum... ...çünkü yaşlılar oldukça yağını katranını almışlardır artık... ...ne zaman radyoyu açarsanız... ...sayısız radyo... ...İslam'dan bahsedecek... ...Kur'an'dan bahsedecek... ...yüksek ahlaktan bahsedecek... ...edepten bahsedecek... ...tasavvuften bahsedecek... ...esrarı İslam'dan bahsedecek... İslam tarihinden bahsedecek. Peygamber-i Zişan Efendimizin devamlı hayatını ifade edecek. Öyle olunca gönül, gönül herhangi bir saatte hangi muzu isterse radyonun birini açtığı zaman arzu ettiğinde bol nimeti olan bir evde sofrasına istediği şeyi koyduğu gibi o manevi nimetle dolacak gönüller ve de taşacak inşallah. Muhterem Müslümanlar bu bizim niyazımızdır.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 Hastalığımızı orada bırakarak afiyetle kalkalım diye alemlerin yüze Rabbine niyaz ediyorum muhterem müminler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden geçen dersimde vaat etmiştim. fakruddin Iraki hazretleri Lemaat'ın mukaddimesinde. Lematın mukaddimesini arz edeceğim bugün inşallah hadis-i şerifi alıyorum muhterem Müslümanlar. Şahsiyeti Muhammedi, sünneti Ahmedi'yi beyan eden hadisi bugün dersimizde işleyeceğiz inşallah. Sadece, sadece dersin mukaddimesi olarak Resulü Zişan Efendimizin de şöyle gönlünü almak için Fahrüddin-i ne diyor bakınız İslam peygamberi için. Muhterem Müslümanlar Mevlana'ların dütiğini attarların sadilerin hafız şirazilerin şair ve ediplerin adetidir çok zaman bir kişiyi kendi dilinden konuşturarak yazarlar Fahıdini rak de lemaatında Peygamberimiz İşan efendimiz'in dilinden kendini ifade ediyor bakınız Bu bir edebi sanattır rasoloji bu tasavvufi neşyle buna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 Ruşan şevet, ziruşeni cihan, ruşan şevet, ziruşeni ziru men cihan, ger perdeyi sıfatı kud, az heme fıruderam. Er diyor Peygamberiz İshan Efendimiz, yüzümden Cenab-ı Hak celleda Vala Hazretlerinin çektiği nikabı kaldırmış olsam, bütün kainat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 Cebrail ile Peygamber Efendimiz'in görüşmelerinden bahsediyor da Mevlana. İlk defa vahyi geldiği zaman Cenab-ı Cebrail kanadının biri şarkı, biri garbı ihata ettiği halde heyeti asliyesiyle, gerçek yaratılışıyla Peygamber Efendimiz'e görünüyor. İlk geldiğinde Gar-ı O güne kadar Resulullah Cenab-ı Cibril'i heyeti asliyesiyle görmediği için bayılıyor muhterem Müslümanlar vahiy kitaplarına bukhari Şerif ve Emsali Kütübü Sitte bütün vahiy bahislerine bakınız. Aynı şeyi orada göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadretleri bayıldı. Cenab-ı Cebrail çok güzel bir yarı şefik, müşrik bir dost olarak şeklini değiştirdi. Peygamber Efendimiz'i kucaklayıp kaldırdı. Muhterem Ümler. Mevlana diyor ki Resulullah Cebrail'i görünce ...bayıldı fakat hemen ayıldı. Ve şunu ilave ediyor koca aşık. Bunu gören cemaat... ...Cibril'in azametiyle peygamberi i Efendimiz'den... daha ulu, daha kavi, daha üstün olduğunu zannetmesinler... ...gerçeği bilsinler diye... ...aşk eri Mevlana öyle diyor. Ahmet... ...erbiküşayet an perricelil... ...taebet bihuşmanet Cebrail diyor...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 Fahruddin Iraki'nin dilinden bir defa daha dinlemiş oluyoruz. Ve ben size 50 defa söyledim. Dünyada aydınlık namına ne varsa, nur namına ne varsa, şurur namına ne varsa, iman namına ne varsa Hazreti Muhammed'in nurundan ve onun getirdiği Kur'an'ın ziyasından akistir muhteremimiler. Öyleyse Nebi Zişan Efendimiz bizim her şeyimizdir. Şöyle devam ediyor efendiler. Ez arş, taba ferş, heme zerre-i der nur-i afutab zamir-i münevverem. Arştan ferşe alemde ne kadar ziya varsa gönlümde gizli olan nur ve envar ilahinin zerresinin aksinden ibarettir. Dikkat buyrunuz muhterem Müslümanlar. Fahrettin İrak'ı öyle diyor. Zerresinin dağılmasından ve aksinden ibarettir. Şu halde Nuru Muhammedi'yi siz artık kıyas ediniz muhteremimiler. Zerresinin aksinden ibarettir. Bu alem biliyorsunuz, bütün alemlere göre içinde yaşadığımız şu alem... ...veya ahirete göre hakikaten çok küçük bir alem. Öyle olunca Nuru Muhammedi dünyayı ve ahireti ezeli ve ebedi hata ettiği için...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 Son olarak şu iki beysi de alıyorum. Tamamını almayacağım muhterem Müslümanlar. Öyle diyor fahrihdin Iraki. İraki. Hurşidi asumanı zuhuram aceb medar. Ya Rab. Hurşidi asumanı zuhuram aceb medar. Zerratı kainat eğer geçti mazharan. Ben diyor şu kainatın, şu alemin.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 ...bu ayeti kerimeden bahsederken... ...kainatta her zerrede Cenab-ı Hakk'ın nuru olduğu gibi... ...nuru Muhammedi ile de doludur diyor. Evet. Hatta Ali'ül Kari bu ayet-i kerimeye şifa şerhinde mana verirken şöyle diyor... ...bir balıkçı devamlı balık tutar. Bir gün filesine giren balıklardan birine bakıyor...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 Geçmişte Kadim'de muhteremimiler, Geçmişte Bereketli Günlerde Nurlu Günlerde Şeriat-ı tatbik Tatvik Edildiği Günlerde Dillerde Ve Gönüllerde Tevhid Ve Muhammed Nurunun Sallallahu Aleyhi Vesselam afak Alemi Doldurduğu Devirlerde Hatta Ali Ülkari Orada Diyor Ki Muhterem Müslümanlar Birçok Aşık Ve Sadık Kullar Yaprak düşününde Orada Bekler Ağacın Altından Her Gün Geçerlermiş o yaprak bana tesadüf etse de kabrime koysam vefatımda sadrime koysam mahşerde huzurullah'a onunla çıksam diye. Muhterem dinimler geçen dersinde söyledim. Minarede ezan okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra ne diyor müezzin efendi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Beraber. Hatip efendi minbere çıkıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah dedikten sonra ve salatu ve selamu ala seyyidil murselihin diyor muhterem Müslümanlar. Vağız efendi kürsüye çıkıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin dedikten sonra ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyor. Velhasıl alemde bütün zerre ezelden ebede akışıyla Hazreti Muhammed'in güzel zikri ve senasıyla dolu.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 Haşa ki Cenab-ı Hak orada olduğu için değil muhterem Müslümanlar, vahdeti İslami'yi sağlamak içindir. Müminler haberiniz ola, Kabe'ye dönüşümüz haşa ki Cenab-ı Hakk'ın orada olduğu için değil, Mevla mekandan münezzehtir.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 Varlığın ve bakanın remzi ve şartı topluluktur, vahdettir, birliktir, dirliktir, beraberliktir diyor. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, beyinlerinize perçinliyorum. Beyinlerinize çelik çiviyle perçinliyorum. Var olmak istiyor musunuz? Kıyamete kadar varlığınızı devam ettirmek istiyor musunuz? Bekanın sırrı cemiyet diyor. Kur'an-ı Kerim de Resulullah da, İslam büyükleri de, Pakistan'ın dev şairi de öyle diyor. Cemiyet yani kalpler bir atacak, kafalar bir şeyi düşünecek, yumruklar bir dava için sıkılacak. oğlu her yönde varlığını, birliğini, beraberliğini devam ettirecek. Yoksa tefrikalar milletleri yıkar muhterem Müslümanlar. Onun için Kur'an-ı Kerim Müslümanlar. Onun için Kur'an-ı Kerim وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا diyor. وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Ey Allah'ın inanmış kulları, ey müminler, ey İslam'a teslim olmuş Müslümanlar, arştan uzanan Kur'an'a, habli metini hakka, sımsıkı sarılınız,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 Ezeli İslam düşmanı bu kahve milletin başbakanı öyle diyor muhterem Müslümanlar. Müslüman alemin, İslam aleminin, Osmanlı'nın elinden bu kitabı, Kur'an'ı almadıkça gerçek başarıya ulaşmış olmayız diyor muhterem Müslümanlar. Gençler duyuyor musunuz? Ya hocam Demek Kur'an kurslarının uzun müddet kapatılması Medaresin seddedilmesi La ilahe illallah demenin bile yasak edilmesinin manasını şimdi anlar gibi oluyoruz. Muhtemelen Müslümanlar, içinizde hadiseyi yaşayan kimse var. Sarı Yakup Camii'nde İsmilli Hüsn Efendi merhum, hatipmiş, bayramda, Tanrı uludur, Tanrı uludur yerine minberde Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bayramlarda hatiplerin adetidir ya, hele kurban bayramında giderken, gelirken, dururken, yürürken ve 23 vaktinde arkasında Arafat gün sabah başlayarak tekbir alırız ya, hatip efendi cemaati hatırlatmak için, öncü olmak için minberde bayram sabahı tekbir alıyor. Tekbiri de Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd diye tekbir alıyor. Orada bulunan zavallı gidiyor, haber veriyor, geliyorlar, bayram sabahı götürüyorlar, sen niye Tanrı Uludur demedin de Allahu Ekber dedin diye. Ya muhterem müminler. Haddin mi ezanı Tanrı uludur demiyesinde Allahu Ekber diyesin. Ya Muhterem Ulurmak Uğurmak Camii'nde bizim amcanın camiiydi. Tarihi hatıralardır anlatılmakta hiç bir yok Muhterem Bir yaşlı adamcağız genç bulunmadığı için Tanrı uludur demeyi beceremiyor tabii. Allahu Ekber Allahu Ekber diye okuvermiş ezanı caminin önünde taşın üzerinde. Haber vermişler. Mahkemeye gidiyor Muhterem Müslümanlar. Burada karar veriliyor. Çumra mahkemesinde bakılacak jandarmayla ihzalı çumraya gönderilecek diye 80 yaşında adam çumraya kadar jandarmayla yürütülerek gönderiliyor. Suçu ne mi? Seni sen Allahu Ekber dedin sen. Muhterem müminler ...lafın kısası... ...evlatlarınızı okutunuz diyorum tamam mı? Hocam siyaset yaptın be... ...haşa... ...haşa... ...hiç bu işin siyasetle falanla falanla alakası yok... ...bunlar Müslüman Türk tarihinin ortasında geçen hadiseler... ...bu hatıralar... ...böyle... ...dinleyeceğiz inşallahü teala... ...muhterem bimiler, ...biraz sonra hadisi göreceğiz... İslam sevgidir İslam saygıdır İslam vahdettir İslam ülfettir İslam acıma hissini merhameti getirmektedir ve hakeze ve hakeze şu halde neden İslam denince bunlar ürperiyorlar hocam bilmedikleri için inşallah öyle olsun muhterem Müslümanlar eğer bilmedikleri için yapıyorlarsa Allah'ın inayetiyle biz onlara evlatlarımızla beraber öğreteceğiz. Ama bile bile eğer böyle yapıyorlarsa, muhterem Müslümanlar bunların ıslahı zordur. Öyleyse Allahu Zülcelal'e havale ediyoruz. Evet. Muhterem Müminler, mukaddim olarak böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin birkaç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 şahsiyetinizi ören amiller nelerdir? Söyler misiniz ya Resulullah? Peygamber Efendimizi kendi dilinden konuşturuyoruz. Kulak veriniz. Mukaddimesini evvelki derste yapmıştım. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. El marifetu resu mali. Allah'ı bilmek sermayemdir. Bir. Bununla başlıyorum muhteremler. Aziz kardeşlerim şu halde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 devamlı okuyoruz. Evvelki derslerimde okumuştum. Kur'an-ı Kerim de bunu açıkça ifade ediyor ve ma halaktu'l ve ve'l insa Biz insanlar ve cinleri ancak zatı akdesime ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbn Abbas zatları liyarifun ile <gülüyor> tefsir etmiştir. Erbabının malumu liyarifun yani beni bilsinler diye. Şu halde müminler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 sermayemdir diyor devam ediyor vel hubbü esasi sevgi dinimin esasıdır bakın muhterem müminler sevgi dinimin esasıdır şu halde 60 milyon 1.5 milyarın esas riayet etmesi gereken düstur temel neymiş muhterem müslümanlar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 Reisi cumhur olsan da halledemeyeceksin, başbakan olsan da halledemeyeceksin, imparatoru cihan olsan da halledemeyeceksin. Eğer salih amelin yoksa, salih amelin yoksa karıncalar gibi zillete müptela kılacak Mevla seni.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 İztema işte ba aley ve izteferâ Bakınız mümin kardeşlerim. Bu 7'den üçüncüsü olarak geliyor sırada. iki kişi ki birbirleriyle sevişiyorlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? İki kişi ki, 2 mümin ki, iki Müslüman ki birbirleriyle sevişiyorlar. Toplandıklarında o sevgiyle toplanıyorlar, ayrılırken o sevgiyle ayrılıp işlerine gidiyorlar.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 Biri diğerini daha çok seviyorsa O daha çok seven Allah'a daha çok yakındır diyor. Onun için biz 45 senedir kürsiden Tam 45 sene Muhterem Müslümanlar Hatta 46. sene 1949'dan bu tarafa 46. sene idarecilere sesleniyoruz İdarecilere, memleketin kaderini elinde tutanlara sesleniyoruz kürsüden. Hollanda'dan Kabe'nin karşısına kadar camilerde, salonlarda sesleniyoruz ve seslenmeye devam ediyoruz. Bu memlekette iyi bir ahenk, iyi bir geçim, iyi bir dirlik istiyor musunuz? İslam'ın sevgisiyle bu milleti seviştireceksiniz. Yoksa Vallahi ve Billahi muvaffak olamayacaksınız. Doğurduğunuz bile sizin canınıza okumaya devam edecek. Müslümanlar, size kapı caminin kürsisinden sesleniş, tamam mı? Ya İslam'ın sevgisiyle, İslam'ın muhabbetiyle, İslam'ın nuruyla İslam'ın neşesiyle, Kur'an'ın vahdetiyle bu memleket evladını dolu yetiştirip. Halatın, halatın lifleri gibi birbiriyle ülfet temin edeceksiniz. Veya kıyamet sabahına kadar bu küçücük kalmış vatanda gerçekten muhabbet ve birliği temin edemeyeceksiniz. Başka şeyle mümkün değil çünkü. Muhterem müminler, ümit ederim bu asır İslam'ın asrı inşallah. Bu olacak, evet. Bu ya olacak ya olacak muhterem ünler. Çünkü çünkü bediüz zamanlar bediüz zamanlar büyük üstadlar, büyük veliler ve başta geçen dersimde söyledim peygamber Efendimiz bu olacak diyor bekliyoruz. Bu necip millet birbirini sevecek inşaAllahu Teala, birbirine saygı gösterecek inşaAllahu Teala. ...hadiseler dinecek muhterem Müslümanlar... ...evet... ...tefrikalar gönüllerden kalkacak... ...ne ile ama... ...bir tek yolla... ...arştan inen nur sayesinde... ...evet muhteremimiler. ...evet... ...bunu... ...gönül defterinize yazınız... ...beyin perdelerinize hak ediniz... ...hak etmek kazımak manasına... ...o tahta işliyorlar ya... ...hak ediniz o manasına... Beyin perdelerinize bunu güzelce işleyiniz. Gençler memleketin delikanlı dinamik yavruları İslam ve yine İslam ve yine İslam neşesiyle yetişip inşallah memleketin kaderine sahip çıkacaksınız. Sonra üçüncü olarak Peygamber Efendimiz buyuruyorlar vel aklu aslu dini Benim gelişimde benim sünnetim olarak sevgi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 Sarhoş olarak namaza yaklaşmayın diyor Kur'an-ı Kerim. La takrabu salate wa entum sukara. Sarhoş olarak namaza yaklaşmayın diyor. Ne olacak? Bidayette içki daha haram olmadan evvel ayetler böyle peydar En sonunda haram kılınıyor. Bu ortadaki ayet kerime, eğer içiyorsanız namaza sarhoş olarak yaklaşmayın diyor. Aynen Peygamber Efendimiz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 dalgın dalgın mihrapta değil cesedi burada kendisi başka yerde onun için arzu edilen huzuru temin edemiyor muhteremümiler öyle olunca hırsı dünya şehvet de aklın kemaline tesir eder dünya hırsı ve şehvet perest olarak kendini kaptıran insanlardan da hayır gelmez muhteremümiler gerçeği olduğu gibi düşünemez bu bakımdan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 Hocam gidiyor geliyor yapıyor ediyor filan her şeyi biliyor ya işte yok muhteremimiler eğer o kalpte o beyinde akıl gerçekten akıl olsa tavuğu öldürmeye bile kıyamaz muhteremimler ya gazeteler yazıp duruyor sigara kanserin en ciddi amillerinden biridir doktor hastanın basıyor karaciğerine.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 nur yumalı ailesi asil bir babanın annenin kızı ve nur topu gibi yavruları sofrada bekliyorlar kendisi hain meykan, meyhanede veya bilmem ne hanede geziyor kazandığını benim değil Hacı ve hocamın tabiri yetmiş itin artığına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 Şu birkaç sene içerisinde 52 milyon litreye çıkardık. Hedefimiz 84 milyon litre diyor. Ya Müslümanlar, sizi, sizi bir yere götürmek isteyenlerin ne demek istediğini duyuyor musunuz? Geçen gün gazete yazıyor.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 Hocalar hacılar değil. Eğer bunu ben yaptırsaydım bırak ya şu hocaları. Onların hesabı dev devamlı böyle çıkar zaten derlerdi, çıkarlar da şimdi içinden. i̇çinden. Gazeteciler Gasteciler yokluyorlar. İzmir'de bir lisede yüzde 49, yüzde 52 uyuşturucu kullanıyor talebe. Daha lisedeyken. Ya ya ya çağ atlayan Türkiye, çağdaş medeniyete erişecek Türkiye öyle mi? Ulan aklını başına al. Yunanlı yine tepiniyor, yine tepiniyor Yunanlı kahpe Yunanlı yine bir şeyler çıkarmak istiyor başına. Ya Yunanlıya falan falana Bulgar'a yukarıdaki şimalden gelene ayyaşlar ve sarhoşlarla karşı çıkamazsın. İnançlı, çelik pençeli memleket evladına ben varım diyecek imanlı genç kadroya ihtiyaç var. Yoksa mahvolursunuz sonra Türkiye'yi de milletimizi de mahvedersin. Evet. Muhtemem ünlüler, akıl diyorum. Evet. Resulü Zişan Efendimiz, akıl dinimin aslı diyor. Gençler, memleketin dur çocukları, daha akıllı olunuz. Aklınızı şehvetten ve gafletten koruyunuz.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 Hayır. Bu memleketin sahibi sensin. uyanık ve ayık gezmelisin diye ısrar ediyoruz. Evet, muhteremim. Suçlu bir cemiyet değil, suçlu bir cemiyet değil. Melek haslet bir millet istiyoruz. Melek haslet. Evet. Ya muhteremimler, hiç kimse boynuzuna güvenmemeli.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 dünbe havamıydı böyle bir mısrağı vardı. Serbezemin dünbe havamı künet. Evet, başı yerde, kışı yukarıda yatıp yatıp kalkıyor. Allahu ekberden esselam aleyküme varıncaya kadar koskoca namazda Bir dakika dahi Allah'ı hatırlamıyor bile. Nasıl ibadet bu böyle? Muhterem müslümanlar, soruyorum Kapıcıcami'nin muhterem cemaati,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 Tasavvuf büyükleri, ezelden beri tasavvuf büyükleri, sıddık Ekber Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den tutunuz, Bayezid-i Bastamiler, Maruh-i Kerhiler, Sakatiler, Cüneydi i Bağdadiler, Hacı bayram veriler ve hakeze ve hakeze Mevlana'lar, sadr Koneviler, hep ilk defa varana, evladım kalbini temizle, kalbini temizle,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 ya Rasulallah, ya Hatemel Rusul, ya Hatmel Enbiya. Bütün peygamberler bizim değil, Muhammed'indir bu hak dediler. Siz lütfedin, şefaat edin de hesabımız başlasın artık. Cennete gidecek, cennete başka gidecek, oraya gitsin yerine. Secde dedim ya muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, O anda, ene leha, ene leha. Bu,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 Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin zatında ve arşında sol olmaz muhterem Müslümanlar ve kilta yedeyi yeminün hadis-i şerifte geçiyor arşın sağında secdeye kapanırım ve Rabbim Teala ve tekaddes Hazretlerinden isterim secdeye kapanıyor Peygamber Efendimiz ya ya Muhammed başını secdeden kaldır irfa re'sek Sel tuuta ve Allahu zul celalin secdeye kapanan habibine Anında da hitabı bu. Başını kaldır Muhammed'im. İstediğin verildi, şefaatın kabul edildi buyurularak. Secde. Muhterem Müslümanlar, Hayber fethediliyor, Hayber fethediliyor. Cenabı Cafer-i Sadık Hazretleri Cafer-i Sadık, Cafer-i Tayyar Hazretleri o zaman daha Tayyar değil sonradan Tayyar olacak Hazreti Ali'nin abisi Hazreti Ali'nin abisi Cenab-ı Cafer Hazretleri Peygamber Efendimiz'e çok benzermiş amcazadeler Aleyhisselatu vesselam Efendimiz o çok sever Resulullah da ona çok muhabbet edermiş Habeşistan'a ikinci defa hicret ettiler Haybe müminler Medine'de kuvvetlenince Peygamber Efendimiz haber gönderdi Habeşistan'dan geldiler Cafer gelmiş Hayber fethedilmiş Peygamber Efendimiz Hayber'in fethini görüyor zaten Cafer'in geldiği haberini alınca Anında secdeye Kapanıyor Anında secdeye kapanıyor Eşkürü ala feti Hayber Em ale kudumu Cafer Hayber'in fethine mi şükredeyim Cafer'in muslatla gelişine mi Şükredeyim ya Rabbi Müslümanlar Müslümanlar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 Hadi biz neyse yatıp kalkıyoruz, alnımız secdeye geliyor. Bu bayram namazında bile alnı secdeye gelmeyenler ne olacak? Ya, muhtemelen Cumaya bile gelmeyenler ne olacak? Ya, ya. Ya hocam camiye gelip herkesle beraber tozlu seccadelere secde